Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Merhaba kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızda Kafirin Suresinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. 109 Musaftaki sıralamada 109. iniş sırasına göre 18. suredir. Maun suresinden sonra Fil suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler, Hz. Peygamberden bir sene kendi ilahlarına tapmasını, bir senede kendilerinin onun ilahına tapmalarını istemişler. Hazreti Peygamber de Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine ona sığınırım demiş. Bu defa Kureyşliler bizim ilahlarımızdan bazılarını istilam et, öp, el sür, biz de seni tasdik edip ilahına ibadet edelim demişler. Bunun üzerine Kafir'un suresi inmiştir. Sure Adını ilk ayetinde geçen ve inkârcılar anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır. Kul ya eyyuhel kafirun, mukaşkışa, ihlas, ibadet, din adlarıyla da anılmaktadır. Ayrıca İhlas suresiyle birlikte bu iki sureye İhlasain, iki ihlas adı verilmiştir. Sürede Hazreti Peygamber'in inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir. Müfessirler bu surenin faziletiyle ilgili olarak Hazreti Peygamber'in kulhu Allahu ehad'' Kur'an'ın üçte birine denktir. ''Kul ya eyyühe'l kafirun ise dörtte birine denktir.'' buyurduğunu, sahabeden birine uyumak üzere yatağına yattığında ''Kul ya eyyühe'l kafirun'' suresini oku. ''Bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun.'' dediğini naklederler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ''De ki ey inkarcılar.'' Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapıyor değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu surede, Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilan edilmek üzere imanla şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir. Bazı müfessirlere göre 2-3. ayetlerde Gelecekte Hazreti Peygamber'in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hazreti Peygamber'in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş. 4. 5. ayetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkani bu yorumu reddetmekte, 4. 5. ayetlerin 2. 3. ayetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte. Bu tekrarlara Dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte Hazreti Peygamber'in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir. Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2. 3. ayetlerde Hazreti Peygamber'in şahsında müminlerin sadece bir Allah'a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah'a ortak koşanlarla gerek inanç, gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. ayetlerde ise Hz. Peygamber'i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. ''Sizin dininiz size, benim dinim banadır.'' şeklinde tercüme ettiğimiz 6. ayet daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki ayetleri tevkid eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile batılı uzlaştırmak anlamına gelir. Son ayetten, din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimsenin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarılabileceğini düşünen bir kısım müfessirler, bu ayetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden ayetle nesedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre, ayetin hükmü kaldırılmamıştır. Çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vakanın tespiti ve ifade edilmesi haberi söz konusudur. Haber ise Allah'tan olduğu için gerçektir. Hükmü değişmez. Bu ayet, bir vakıa tespiti olduğu ve Müslümanların zayıf durumda bulundukları bir dönemde indiği için, ondan din ve vicdan özgürlüğü anlamının çıkarılamayacağı da düşünülebilir. Kuşkusuz, İslam'da din, vicdan ve ibadet özgürlüğü vardır. Ancak bu özgürlükler, Medine döneminde inen ayetlerde ifade edilmiş, Müslümanların hakim oldukları zaman ve mekanlarda uygulanmış hayata geçirilmiştir. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren